Seviyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba nasılsınız? Yeni, senden haber. Yağmurlu ve soğuk bir bu da merhaba fırtınalı. Ee, iyi. i̇yi bir açıdan. Fena <gülüyor> değil, burada... kavrulmaktan iyi Evet, iyi evet. Burası evet. da çok fena değil ama bugün. Menazıdan sabah çok kötü e, değil. Evet. Yani hoş bir hava yaratıyor aslında yazın. Evet evet. Peki Hı. ama e, çok hoş şeyler konuşabilecek miyiz bilmiyorum. Tabi bardağın dolu, dolu tarafından bakmaya çalıştık biraz bugün. Evet. Haftanın son açık gazete programında. ...barışı kurmak... ...ne üzerine konuşalım bugün? Barışı... ...şimdi biraz... ...önceki günkü yazımda... ...tarafta şeyden bahsetmiştim... Yani ...Macaristan da çok sorunlu bir ülke. ...hiçbir şey burada pembe değil... ...Avrupa da değil genel olarak aslında... ...bakıldığında Avrupa'nın o kadar çok sorunu var ki... ...ama gene de... ...burada hiç olmazsa sorunlar kendi ölçeğinde... ...belki de o savaş olmadığı için... ...çatışma olmadığı için... Bu, bu denli yakıcı boyutlarda yaşanmıyor. Hmm. Ee, yaşarken yaşarken veya da üstüne konuşurken de insanın bu kadar canını yakmıyor. Ama Türkiye'deki o savaş hali ve sürekli işte bu 2007 döneminin mesela hemen e, askeri vesayet mantığına sivil olarak geri dönüyor olmak, bunu yaşıyor olmak hakikaten çok üzüntü verici, çok sarsıcı. Sadece bunun birkaç gün içinde olması, birkaç günde bile değil birkaç saat aslında. Evet. Ve sınır otesi operasyonu mesela tekrar gündeme gelmesi. Demek ki bunu herhangi bir şekilde daha önce de hep konuşuyoruz zaten. ergenekona ona gerek yok. Hiçbir evet. şekilde ya da darbeci zihniyete gerek yok. Hiç, hiç Onlar boşuna uğraşmışlar bunca yıldır. <gülüyor> Gibi bir durum. Hmm. Ama işte hani arada başka örneklere bakarak umut olabilir mi? Veyahut da yani Türkiye'nin içinde aslında tabii ...ciddi bir bu işe konmuş entelektüel sermaye var. İnsanlar çok çalışmışlar. Birçok bir yani, tutar tutmaz milliyetçi kanadından, en daha sol kanadına, liberal kanadına... ve her türlü kanattan Kürt sorunuyla ilgili bir fikir üretme var. Bunların hiçbiri mi kullanılamaz? Hiçbirinde mi bir kıymet yoktur? Hep askeri çözüme mi gidilmelidir? İşte tabii bu büyük bir soru işareti. Sri Lanka örneği mesela çok canlı bir örnek olarak önümüze konmuş Kürt aşılama döneminde. İşte yoksa ikinci seçenek budur gibi. Ve işte bugün Sri Lanka'da zaten arada bahsediyoruz ne kadar sorunlu olduğundan vesaire. Ve sadece Tamil Kaplanlarına ilişkin bir sorun da değil bu. Bütün ülkeyi kapsayan bambaşka bir sorun ortaya çıkıyor. Yolsuzluklardan tutun, bütün o hak ve özgürlüklerin bastırıldığı bir sistemin oluşmasına başınıza çok fena bir adeta yılan sarmış oluyorsunuz o güvenlik sorunuyla olayı güvenlik olarak sürekli görürseniz. Evet. Bütün muhalif gaz Katleticilerin katledilmesiyle sonuçlanan... ...işte bu İkram Atunga olayında da görüldüğü evet. gibi... ...eleştiren her şeyin de yok edildiği... ...korkunç, tabii. otokratik bir yere dönüştü tabii sonuç olarak. Tabii tabii. Yani burada mesela İsrail-Filistin meselesinde... ...belki dünyayı bu kadar etkiliyor olmasının bir sebebi de... hani ...Türkiye'nin de öyle kendi genelde bir özelliği var. Böyle çok farklı tonlar içeren... Mesela Türkiye'nin kendisi öyle de Kürt sorununa yaklaşımda değil. Ee, çok farklı tonlar içeren, hiç beklemediğiniz anda sürprizlerle karşılaştığınız bir yanı var. Ee, Türkiye'nin ülke olarak diyorum. İsrail'de istin meselesinde sorun olarak. Ee, hiç beklemediğiniz anda mesela bir umutla karşılaşıyorsunuz. Bir işte mesela İsrail'den ya da işte e, Filistin'den e, bir sivil toplum örgütü hani en düşmanlar vesaire. Öyle bir mesela kritik çalışma yapıyor ki. Yaratıcı bir şeyler yapılıyor ki veya bir barış aktivisti. Bir o her zaman sorunun böyle oyuncaklı mı diyeyim. Böyle bir sürprizli kılıyor. Ve orada hani bir insaniyet, insanlığa dair de bir umutla doluyorsunuz mesela. Hani olabilir mi? Ya da çözümlerden bir tanesi de bu mu olur gibi. Böyle çılgın minicik çılgın projeleri var yani. O benim o bakımdan ilgimi çekiyor. Hiç İsrail Filistin meselesi benim üzerine çalıştığım bildiğim bir mesele değil. ...veya Orta Doğu genelde... Hiç ...üzerine konuşmayı sevdiğim konu, bir konu değil... ...çünkü çok bilmiyorum... Hı hı. <gülüyor> ...hiç gitmedim... ...hiçbir fikrim yok... E, ...fakat bu e, bir hikaye vardı... ...o benim oldukça ilgimi çekti... E, ...İsrail'de... Işte ...bir e, sivil toplum örgütü... ...bir e, proje başlatıyor... ...2006'da... ...Hayfa'da başlıyor bu... E, ...dilin kültürel bir köprü olarak kullanılması... E, ...ve projenin adı zaten... Kültürel bir köprü olarak değil. Ondan sonra ve bu şu an Hayfa'nın okullarının hepsinde uygulanan bir program bu. Ve Arapçanın İsrailli, yani İsrailli derken şimdi İsrailli Yahudi var, İsrailli Arap var vesaire. karışık tabi de Yahudi çocuklara ikinci dil olarak öğretilmesi yani işte 6 yaşında şeye başladınız, okula başladığınızda 6 7 yaşında. E, Arapçayı da otomatikman hani İngiliz, Türkiye'de İngilizcenin başlaması gibi vesaire bir ikinci dil olarak almaya başlamaları. Bu şimdi aslında Ortadoğu'nun ortasındaki küçücük bir ülke olan İsrail'de Arapçanın zaten biliniyor olduğu düşünülebilir ama öyle değil. <Gülüyor> İsrail'in bütün çevresinde Arapça konuşulmasına rağmen ...sadece 20, %20'si... ...İsrail'in Arapça biliyor. Ee, e, İsrail nüfusunun... ...yüzde 20'si mi? Onlar da zaten evet. bir kısmı... E, ...zaten Arap. Bir kısmı Arap zaten. Ve toplam yüzde %20'si demek ki... ...yani e, Yahudi olanların çoğu... E, evet, yani ...hemen hemen tamamı... <gülüyor> ...bilmiyor evet, demektir. Tamamı bilmiyor demek. E, ve işte böyle bir fikirle ortaya çıkılıyor... E, Hayfa gibi yani bir şehirde e, bunun %100'e hani ulaşması çok önemli bir şey. Belli yerlerde, mahallelerde özel şey. %100 yüz derken bu arada e, layık okullarda yani <gülüyor> İsrail'de tabii bir de din e, tamamen hani temelli okullar var. Bunlara girmek çok zor. Bunlardan büyük bir e, rezistansla karşılaşılıyor konuyla ilgili. E onlar, şeriatçı e, evet şeriatçı onlar, onlar Evet, gerçek şeriat olaraktan. Ama bu dediğim gibi yani İsrail'in genelinde aynı zamanda buna şeyde İsrail'deki Eğitim Bakanlığı da destek veriyor. Ve %10'una ulaşması İsrail'deki okulların umuluyor. Bu yıl sonunda. Evet bu tabii çok önemli bir girişim. Bir de İsrail hapishanelerinde uzun süre kalmış olan Filistinli ...tutuklu ve mahkumların... Hı hı. ...bir kısmı çıktıktan sonra... E, e, ...Yahudilerle de... İsrailli hı. Yahudilerle de... ...ortak olarak... E, ...bir e, barış... E, ...sivil toplum kuruluşu oluşturarak... ...çalışmalar yapıyor olmaları da... Evet. ...aynı doğrultuda... ...çok ilginç bir kitap yayınlandı da... ...onunla ilgili... Hı hı hı hı. ...şimdi o aklıma geldi. <gülüyor> Bu çalışmayı yapan mesela... ...The, the Abraham Fund diye... Bir e, İbrahim'i fonu mu diyelim artık evet. oluyor. ondan sonra bir e, Amerikalı İsrail'i karışık bir sivil toplum örgüü e, ama gerçekten bu enteresan yani özellikle Türkiye için enteresan çünkü Türkiye'de artık e, Kürtçe öğrenmek falan bu anabil eğitim bu konuların hani artık tartışılıyor olmayı geçtim uygulanıyor olması gerekirken artık Kürtçe şarkıya bile işte aynıın örneğinde olduğu gibi tahammül olmuyor veya konuşulmaya ee, bir e, hemen kaşlar kalkmaya başlıyor mesela Kürtçe konuşulduğunda bir yerde ben kendim yaşadım mesela geçenlerde İzmir uçağında giderken e, Kürtçe konuşan bir aile vardı bir e, iki kardeş belki bilmiyorum neyse işte bir iki erkek onlarla ve e, yanlarında küçük bir çocuk ve onların mesela onlara kimse bir şey söylemedi belki ama yandan olan o bakışlar tavırlar çok şey anlatıyordu. Evet. bunu birebir yani, yaşıyor. Artık bu noktaya geldik. Yani bunun e, farkında oluyor olmak lazım. Bence bu noktaya bir de yeni de gelmedik aslında. Bu da bir, evet. bir anlamda bilinçli politikaların da bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Çünkü hani Kürtçe konuşulmasını başka bir dilde veya İngilizce, İspanyolca, Fransızca neyse olarak konuşulması Evet. gibi algılamamakta da bugüne kadar izlenen devlet politikalarının da bir rolü olsa gerek. Çünkü o sadece konuşmuşulmuş olmuyor. Başka bir şey, sanki başka bir eylem yapılıyormuş gibi algılanıyor orada değil mi? Tabii artık o öyle bir damgalama muhakkak işte devlet eliyle olan bir ayrımcılık artık zaten var. O kurumsallaşmış olarak hep devam ediyor. Yalnız devlet politikaları değil, pardon araya girerek ben bir de medyanın burada çok ağır bir sorumluluğu ve kötü rolü olduğu kanaatindeyim yani evet. şu anda en büyük gazetesi olarak nitelenen hala Türkiye'nin işte Hürriyet'in logosuna bakıyorum şu anda. Türkiye Türklerindir diyor işte. Evet. Daha yani o bir yani? zaman kaybolamadı. Ha onun dışında da haberlerde her zaman öyle bir dil benimseniyor ki. Tabii tabii. Evet adeta şöyle bir şey var bazen arada bir medyada yorumcularda bir vicdan depreşmesi oluyor ve niye böyle işte bir adeta herkese parmak sallayıp bütün topluma ve bütün şeye işte hem Kürtlere hem Türklere hem herkese kim varsa artık bir şey yapılıyor yani bir ...siz işte böylesiniz, niye yapıyorsunuz? Böyle barış, sevgi, kardeşlik... ...cikcik cik gibi böyle bir... ...hoş pembe... ...hem haddini bildiren... ...diyelim, hem bir taraftan topluma... ...devlete, her yere... ...bir yandan da işte şey yapan... Yani ...edebiyat parçalayan aslında bir sürü yazı oluyor. Fakat bunların hiçbir anlamı gerçekten yok. Çünkü 364 gün... Senin gazeten şeyin her yerin, bu bazen benim için de geçerli tabii, bir şey yapıyorsa, bir politika uyguluyorsa adeta editoryal olarak, ondan sonra da kalkıp tek bir gün bu duygusal bir yazı yazıp vicdanını aklamaya çalışmak pek bir anlam ifade etmiyor. Çünkü topluma gerçekten sirayet etmiş bir ayrımcılık olarak, yani devlet eliyle olan şey artık... E, legalleşmiş vaziyette diyelim. Bir... Meşrulaşmış hatta yani çoğu mutlulukta. Evet meşr, meşrulaşmış hem toplumun bir canında e, meşrulaşmış ki bu en vahim kısmı Hı. işin. Bir vicdan kırılması pek de yaşanmıyor. E, hem de e, bunun dışında biz zaten e, devletin geçen hafta Mahir'le bahsetmiştik. E, o, o kadar kıymık kıymık ufak tefek uygulama var ki insanın yaşamından ölümüne eğer bir şekilde farklı düşmüşse hı hı. uğradığı o kadar çok ayrımcılık var ki yani şimdi bunlar herkes cinsel bakımdan farklı olabilir, bin bakımından farklı olabilir, engelli olunca farklı ve her şey yani bunun artık tek, tek, tek bir gruba da mal olmuş bir durum değil. Bir şekilde farklıysanız aynı şekilde mesela Türkiye'deki yabancıların hikayeleri. Daha önce bahsettiğimiz mesela medyada ayrımcılıkla ilgili bir kitap vardı, İhok'un yayınladığı. Mesela orada özellikle yabancı gelinler mi diyeyim artık, Türklerle evli, mesela Türkiye'den insanlarla evli, yabancı kadınların mesela sorunları veya yabancı kadınların genel olarak Türkiye'de sorunlarıyla ilgili mesela başlı başına bir bölüm vardı. Ne kadar ayrımcılığa uğruyorlar hayatların her alanında diye. Öyle şimdi bakınca Türkiye'de sorun çok aslında bütün dünyada sorun çok Avrupa'da da sorun çok diyelim ama bütün mesela Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin bir proje olarak anlam ve ehemmiyeti belki şimdiye kadar Avrupa ülkelerinin bu konudaki sorun çözme irade ve enerjilerini birleştirmesi ve daha ileri götürmesiydi. Ee, o açıdan e, Avrupa Birliği hala bir model Olsun diye ümit ediyoruz En azından bazı Avrupa ülkeleri bazen Gene e, olumlu uygulamaları Olabiliyor yani e, Batı ileri vesaire gibi bir şey değil bu Ama e, bir birikim var Bir hassasiyet oluşmuş Onun için mesela ha, İtkoçya'da Şimdi bugün e, ayrılık Çok ciddi şekilde konuşulabiliyorsa Bu aa işte bunu da yapıyorlar Falan diye egzotik bir şekilde bakarak Değil hani o 19. yüzyılda çok egemen Osmanlı gezginlerinin ve Osmanlı politikasında ya o kadar ayrıyız ki, o kadar onlar ileri ki ya, işte bak neler oluyor orada falan gibi bir şey değil beni demek istediğim gibi. Evet. Ama demek ki bu da olabiliyor. Nasıl olabiliyor? Mesela Guardian'ın geçenlerde İskoçya'nın ayrılığına yönelik bir eki vardı. Guardian gazetesinin Britanya'da. Bu, bu başlı başına mesela o kadar çok konu tartışılmış ki orada mesela İskoçya diyelim ki bağımsız oldu. Kendini nasıl dünyaya pazarlamalı ki başarılı bir ülke olsun gibi. Yani bunu, bunu Türkiye'de tartışıldığını tabi düşünemiyoruz bile yani. Evet. <gülüyor> Barış lafına tahammül yokken bir de burada arttırılsın mesela nasıl bir ayrılınca nasıl bir şey olsun ki olabilir veya falan biraz entelektüel bir fikir üretme falan gibi. Bir, bir proje Kuzey'in Karayıb'ı, Karayipleri gibi bir şeymiş mesela. Yani öyle bir bölge olarak Evet, turistik yani <gülüyor> şeylerinin güzelliği dolayısıyla işte fiyordu, yani doğal yaylaları filanla öyle değil mi? Evet. Gidip bilmiyorum. Turistik ben de görmedim ama çok turistik olarak meşhurdur yani. Evet, demek ki öyle. Vallahi ya, o yüzden Türkiye'mizde ne olur mesela böyle bir olsa nasıl olurdu bilemiyorum <gülüyor> bölge diyelim kendini nasıl pazarlasa böyle bir hani şey olurdu falan filan dünyada yıldız olurdu gibi ama bunlar hakikaten şimdi e, dalga geçmişiz yanı önemli şeyler e, sonuçta İskoçya'nın ulusal e, parti milliyetçi son derece milliyetçi bir parti ee, tabii onun mesela e, sürekli zaten seçim başarıları söz konuştu ama ilk defa 2011 Mayıs'ındaki e, seçimde hakikaten e, siyasete diyelim İskoçya siyasetine damgalarını vurdular yani e, salt çoğunluk elde ettiler. Böyle bir durumda daha önceden zaten 2007 seçimlerindeki başarılarında 2011 seçimlerinden sonra referandum, bağımsızlık referandumunu gündeme getireceğiz diyorlardı. Ve şimdi artık 2014 tarihi kullanılıyor böyle bir referandum için. Tabii daha önce Quebec örneğinde görüldüğü gibi referandumların bağımsızlık için ne kadar iyi bir yöntem olduğu tartışılır Sonuçta referandum çok bir anlık bir ruh halini yansıtan bir oylama biçimi. Onun hani ne kadar bir anlamı vardır, bağımsızlık arzutunu yansıtıyordur gibi. Ama yani mesela dediğim gibi yani bu bağımsızlık arzutu bir kere ortaya çıktıktan sonra bunun bir şekilde e, idare ediliyor olması lazım. Nasıl tartışılacak, ne yapılacak bu işte ülkenin kendi aslında demokratik olgunluğunu gösteren bir şey. Britanya'da hiç o zaman mesela İrlanda meselesine bakıldığında teviz olmadı. Ama e, oradan alınan dersler belki bilmiyorum İskoçya'yı etkileyen bir e, durum tıpkı işte bu İspanya'da Bask katalan meselesinde olduğu gibi e, ve orada işte silahsız olarak her şeyin silah olmadan e, bir, bir yol bir, olmadı vakit her şeyin konuşluyu olması. Tabii hakikaten e, Türkiye'nin de belki bir gün geleceğini umduğumuz nokta ki olabilir de aslında. E, bunun için Türkiye'nin önünde hiçbir engel yok kendisi dışında. <gülüyor> evet kendini ayağından sürekli vurma durumu dışında tabi onu yani her seferinde sıfır noktasına geri dönmenin uçurumun kenarına geri dönme şeyi de biraz yoruyor tabi durumu. Aslında uçurumun kenarından ayrılmıyor Türkiye'de evet. o e, artık bir yaşam biçimi haline geliyor ve bir umursamazlık getiriyor. Bilmiyorum özellikle şimdi İsrail filisi meselesine tekrar geri dönersek ne olması lazım? Mesela işte bu çatışma analizi ve çözümü gibi e, şeylerde alanlarda akademik olarak çatışmanın olgunlaşması gibi bir son derece aslında soğuk ve sinir bozucu bir kavram var. Evet. Yani çatışma belli bir noktada artık doyum noktasına ulaşıyor. Yeter artık biz bunu çözelim. Hani bu gerçekten canımızı yakıyor bu iş. Ee, o noktaya ulaştığında artık taraflar yeter diyor ve e, çözüme gidiyor gibi. Ama işte İsrail Müslüm meselesinde böyle bir teorinin çökük olduğunu görüyoruz. Ne olması lazım daha yani insan hayatında ama işte İsrail kendini bu sorundan yalıtabildiği sürece duvarlarla e, İsrail'deki işte, ba basın e, örneğinde tabii ki olduğu gibi orada da son derece hani, yaşamıyorsunuz gerçekleri. Hayır bir, bir de yani yalnız e, duvarlarla ve medyayla değil ya e, bizzat parlamentodan Finlanda da işte her türlü sivil evet. her herhangi bir protesto imkanını da ortadan kaldıran. Kanunlar geçirmeye başladılar. İtiraz eden evet. milletvekillerini de cezalandırıp askıya alıyorlar milletvekillerini filan. Yani geçenlerde birisi sormuştu. Jonathan Kulkun bir yazısından aklıma geldi. Bir milletvekili, Arap kökenli bir milletvekili sormuş. Peki ne yapılmasını istiyorsunuz protesto olarak? Herhangi bir konuda nasıl itiraz edecek bir konuya demiş. Hakikaten hiçbir yol bırakmıyor mesela İsrail. Ya, kesinlikle öyle ve bu zaten e, aslında Türkiye'deki e, yaklaşımlara çok benzer bir şekilde İsrail belki Türkiye İsrail'den kopya çekti. Sivil toplum örgütlerinin düşman olarak görülmesi, insan hakları aktivistlerinin e, dış dünya tarafından görevlendirilmiş ajanlar olarak. E, <gülüyor> tahayyül edilmeleri gibi bir durum söz konusuydu. İşte bu yurt dışından kaynak alan, mesela Türkiye'deki işte bayağı bir tartışmalar oldu ya, oluyordu işte Avrupa Birliği, Sorosçular, şudur budur. Şeyde İsrail'de aynıları vardı. Ve devam da ediyor, evet. Tabii tabii, aynen de devam ediyor. Ehud Barak'ın geçenlerde mesela bir açıklaması vardı. Bu işte şeyle sivil itaatsizlik e, adını verdikleri eylemlerle işte dünyanın gözünde bizi e, küçük düşürmeye çalışıyorlar işte bizi e, burada bir taktiktir askeri taktiktir aslında ondan sonra e, ve işte bu ya, adeta yani e, açıklama öyle bir okunuyor ki. Ee, bu bize karşı bir komplodur dünyanın komplosudur gibi şimdi. evet ve bunu mesela Alan <gülüyor> Dershowitz gibi işte çok tescilli tabi İsrail politikalarının tescilli yalnız Harvard profesörü olmasına rağmen mesela bu işte Gazze özgürlük filosunda yola çıkan aktivistleri Amerikalıları hatta holokost kurbanları da dahil şey diye bunlar uşak uluslararası terörün ajanları filan diye açıkça konuşmalarına evet. rastlıyoruz. Bu da bir Harvard hukuk profesöründen geliyor yani. E tabii bu mesela benim bahsettiğim şey de Elwood Barak'ın açıklaması. Ben Wall Street Journal'da gördüm. Evet. Yani Wall Street Journal'da mesela hiç bunu şey yapmadan, üzerinde mesela düşünmeden gayet hani bir doğru bir argüman tarzı gibi. Yeni tarz bir savaş bu işte şey bu. Mesela Ehud Barak tam öyle bir laf söylüyordu. Yeni bir savaş taktiğidir bu. Bu sivil gibi. Yani bunu Türkiye'de adeta bir genel kurma ekranası işte. Yani mesela Yaşar Büyük Anıt döneminde bayağı bir bunlar e, sivil toplum örgütlerinden ne tarz bir yeni savaş e, uyguluyorlar falan filan. Evet bol bol tartışılıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet Ehud Barak. <gülüyor> Ehud Barak da yafta olarak etiket olarak solcu sıfatını taşıyor Ay, evet, işçi Partisi. bir de o bir var, de o var. bir de Wall Street evet. Journal'da Murdoch nasıl izin vermiş böyle bir şey çıkmasına <gülüyor> <gülüyor> Murdoch da bir şiyonist komplo bir de öyle bir bakış de var yani Murdoch'un gazetesinde de böyle çıkıyor işte ya şimdi bunların aslında bir dediğim gibi her taraf herkesin kendi komplo teorileri var. yani Bir o <gülüyor> evet. hani Bir de eğlenceli olsalar neyse öyle de değiller yani. yani. Ruh sıkıcı bir zihniyet sığlığı içinde. Türkiye'de de sürekli böyle bir yaklaşımlar var. Haller var işte biz bu sefer ters tarafında nasyonel komplo bilmem ne işte Murdoch işte veya da bütün zaten batı medyası öyle yani. Yahudilerin elinde falan bilmem ne gibi şey yapılıyor. Yahudi olup olma olmaması tabi hiç önemli değil <gülüyor> bu arada. Ya da neyse yani işte o bakış açısı zaten başlı başına sorunlu olan. Neyse yani ama bunun aslında bakış açılarının Türkiye ile Türkiye'deki mesela resmi kurumlarla artık genel kurmay da değil resmi kurumlar çünkü diyorum yani aynı zihniyet çünkü devletin her ...tarafında bulunabiliyor... Ee, ...onlarla evet. İsrail'in mesela nasıl benzediğini... ...çoğu zaman... ...İsrail'dekilerin... ...ve e, bütün bunların aslında... ...veyahut da bunun işte, Batı medyasının ki... ...Batı medyası bu kadar aslında... E, ...ciddi bir süzgeci olması gereken... ...bir medya olarak bakıyoruz... ...yani şey olarak ahlaki ve etik olarak... ...birçok işte şey var... Bariyer var bilmem ne var falan ama onların arasından işte bu tarafgirlik bu şey e, e, bir tarafı tutmak bir savaşta ve şey yapmak onu savunmak dil arasında böyle satır arasında e, ne kadar büyük bir sorun biraz bunu insani bir sorun olarak belki görmek lazım işte Türkiye'de de tezahürü çok ağır şekilde var o zaman bizimle karşı ne yapabiliriz nedir yani bizim halimiz nedir bunu anlamak bile insanın kendi durumunu açık gözle görmesi bile bir, bir şey ya yani, büyük bir olay. Onun için e, yani gene olumlu tarafından bakamaz olduk. Bakınca sorunun aslında ne kadar en başında bile olmadığımız daha, baş, başının ekli noktasında olduğumuz daha sıfırdan geride Evet ama ben, belli olmaz. Hemen bir anda gene en tepeye doğru da çıkarız. Bunu, bunu... Biraz zor gözüküyor. <gülüyor> sorun o biliyor musunuz? Yani dert o. Be, belki hep ona güvendik. Ee, nasıl olsa şey olur, hallolabilir gibi bir güven vardı. Fakat işte mesela işte bu şimdiye kadar geçen hafta Mahir'le de konuştuk. Ee, Öcalan'ın serbest bırakılması, yani işte daha doğrusu ev hapsinde oluyor olması, tutukluluk halinin devam etmesi bir çözüm olarak görülüyordu. Ama artık sorun öyle bir noktaya geliyor ki bu şekillerle çözülemeyecek gibi böyle bir e, sihirli değnek e, her ne kadar zor gözükte de işte yani toplumun genelinin psikolojisi açısından bilen, Böyle şeylerle değil. Gerçekten bir sorun çözmek lazım. Bir bir dolu siyasi tedbirle belki paketle vesaire falan filan. Ve asıl Türkiye'nin hazır olmadığı siyaseten bir zatiyet içinde olduğu için hala çözüm üretme zafiyet içinde olduğu için o. Burada aslında Kürt sorunundan çok gene yani Türkiye siyasetinin zatiyeti belki ortada olan. Aynı evet. Ne ben mutlu bir Macaristan günü geçirirken soğuk soğuk sevin Evet, sevin bir uzaktan sevmek aşkların en güzeli diyorsun ki <gülüyor> arada bir. Evet, işe yarayabilir peki evet. Çok teşekkürler haftaya yok programımız <gülüyor> tatildeyiz. Sonunda. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, teşekkürler. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.